de da sorun yok. Da sorun yok. Şaka bir şey. Sonra çekatten gidiyorum. 10 metre onun tamamında. karşı istemici. İsmi Celal abi. samaya Bu Allah kaleni gani rahmet sen çok büyünü hoşuki insan diyor. Sen bir metat baharım bana hatırasısın derken yani, üst böyle tutar ya. Ben yine kalktım sagte şeyma ya ismim Ceren. O on, onda pommeska on çeker. Şey değilmiş yani Motive Pendostor olmuş. Kalktı geldi adam. Böyle Eli elim yan tuttu. Yerim a eyvallah dedim. Ayak kalktığım günü, mihreba karşı ve yabancı dedim. Çıktım bir daha gitmedim. Gitmedim. Seyvan abiye anlattım. Seyvan böyle böyle. Sakın bir daha gitme. Tamam mı? Gittin. Bizde olsa bir şey söylemez. Söylemez. Söylemiyor bir şey. İma bir o. Bir bazıları ima edilir. Veyahut da gizli bir yerde bir kenar çekilir. Kullan kısıldanır veyahut bir hareketle anlatılır. Bu yol böyledir. Buna tarifi de Nazemin derler, Nazemin. Yani nazlı tarikat. <gülüyor> Mevlebi'ye onları, beklerşiler kendilerine çalmışlar ama beklerşiler daha şey deniyorlar, <gülüyor> açıklıyorlar, şey yapıyorlar, konutlıyorlar. Bizde yoktur, anlatılmaz. Ve Mevlebi, üst sınıf bir tarikattır kültür lazım. Mesleveyi anlamak için, anlatmak için, kültür lazımdır. Burada anlaştırma pek çok şey var. Onun da zor olacak. Burada seviye farklı birçok kimse var. Onlara göre anlatmak lazımdır. En az seviyeye göre anlatıyorsan, üst sevdikler sıkılırlar. Üst seviyeye göre anlatıyorsan, alttakiler büyük. Orta yolu veyahut ara sıra zik zikta çizmek lazım. Onun şimdi bizim kanatımız çok zor. Herkese seviyetiye <gülüyor> göre <gülüyor> anlatmak lazımdır. Katrede başka hangi tarikatlarda kadın erkekliği arada oturuyorlar? Kadirilik de öyle değil değil mi? Hiçbir, hiçbirisinde. Bektaşlı? Bektaşilerde. Bektaşları da ayrı oturmuş. Ayrı, ayrı. Ayrı, ayrı oturmuş. Aslında bevreviler de neden bu türden geliyor? Yani onu dedem karar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> İstersin. İstersin. Bektaşı üstadları da hep böyle hikayeler anlatırlar. Bir şeyler olur falan. Ahmet eylesin, üstadım vardı. Bir hikaye anlatırdı. Sonra ben düşünürdüm bunu niye Allah'lattı keşke derdim. Hı. Sonra haal etmişim bir şey. Kendine ait olanın içinden aslında öyle. <gülüyor> mesela biz bir, bir şey düşünüyoruz içimizden veya başımıza bir gün önce veya bir şey gelmiş başımıza yani bir şey olmuş. Siz hemen ertesi gün yani cumartesi günü o olaya benzer bir şey anlatıyor musunuz gibi geliyor bana mesela. Böyle <gülüyor> bir şey oluyor. Hepimiz öyle. Olurdu. Evet. <gülüyor> evet. Sanki ya yani yara şey. ilaçmış gibi falan oluyor yani genelde öyle. O olur veyahut da herhangi bir şey anlatılır Sevoçundan, kendine ait olanı yani, çek al. Evet. Büyüm olan bu. Yani o, herkes orada kendine ait bir şey bulur. Evet. Ya baktı, ya bir seviyede al bir şey, al. Tabi tabi, herkese e, da yani şey için değil yani, <gülüyor> yap olsun diye anlatılmaz. Tabi. Size bazen kendini gördüklerinizden bir soru vereyim ama, Herkes içinde gene onun içinde kendi kendini bildiğine abi ne dedim bir bay kalktı geldi ben emnion tuttu yirmi oturdu ben de kalktım gittim çünkü oraya layit değilim adam çeker giderim çeker çeker giderim milli bireyler olsa bu öyle hareket edemez. Etim derdi. Her zaman ben temelli şeyleri Mutin Efendiydi onların. Allah'tan versin. Babası Atatürk'ün arkasındaymış. Tekkeler kapanır, açıkta. Açık kaldı. babasının sayesinde. O da bir maşaydı. Öyle kaldı yani demek burası bize artık kanaat. İşte bize Efendi sorduğum zaman Gitti ama az git demiştik bana. Az geçti giderdi. Git ama az git. semayet mi? Semayet oldu. Onday işte saatte, istiğlace çekti. Onday dört piyete asmak geldi. İkinci adam, ikinci başka adam geldi. Topçu çekmeler. Epeyce bir şey. İstiğlace Onda ben on beş dakika da oraya ofisle bayılardım. Yer açıyorlar diyordum. Haa tamam. burası bana kapandı. Sevim abi sakın bir daha gitmedik. gitmedik. Dedeciğim peki o efendi, şimdi şöyle bir şey çıkmıyor ortaya? Siz gittiğiniz zaman bu İttin Efendi var değil mi? O zaman Mütte Efendi mi? Yoktu artık. Yok, o siz şey. gittiğinizde bu İttin Efendi var İlk gittiğim var tabii. var tabi. Daha sonraki gelen size elinizden tutup bu tutturuyor değil mi? Ondan sonra birkaç şey daha geldi. Bakın orada bir, bir, bir, bir, bir kargaşalık vardı orada. Yani bu geldi, biraz etek topladı, o geldi. Şimdi ismini söylemeyeyim de, şu Peki burada yanlış öğrenilen bir şey mi var? Hayır. Epey epey. Neden bir o farklılık var dedi? Yani biri öyle davranırken biri niye böyle davranıyor? Ha o işte, terkata işte, ne çeşit çeşit? Herkes kendine görüntü olmuş. Ortada bir şey var, herkes kendini ayı donanıyor. Biz kendimiz de ayı o kendini ayı olmuş. öbürki kendini ayı olmuş. Gelen rahmet ayla. Fakat şeyler farklı olduğu şey, ne şeyler farklı olduğu için hepsi kendini aydın olmuş. Ama bu aynı tarikatta iki farklı şehir değil mi dediniz? Aynı yolcu şehir, aynı yolcu şehir farklı şehirler. Onunla anlaşıyoruz onun ama anlaşıyoruz. Aynı, aynı şey, mesela onu anlaşılan geniş bir daha oğlu geniş daha çok orada mevzu dolmuş görmüştüm. O çok eski eski şeyler, soydun şehir diyorlar. şeydir. En sard, en sardan da müjdelenir, Yani Medine'den, <gülüyor> Medine, Medine. En sardı şunu. başka tabii. Kağıt evet. şude, başka. Hatta Mekke'li Medine'nin dair dair konsept başkadır. Medine <gülüyor> <Mekkeli> katıdır, tamam. <gülüyor> Mekke katıdır, seni sırf kimler? Medine'ye gitmeyi mi? Orada hakikâr <daha> başkadır, <gülüyor> Mekke hakikâr başkadır. Ne kadar sert ee, bir şeyin konusu, taşın konusu. Ne giremediyek? Dedem biraz gönlün, de dedem biraz da gönlün gönlünün düütlüyle ilgili değil mi? O hoşgörü, onu demek istiyor. Tabi halbuki öyle tabi. Ee, gönlün neresi hoşgörse görse o da sence. Gönlün zaten e, seçerken gönlü öyle olur. Neresi? Gönlüğe hoş gelirse, öyle gitmek lazım. Neden bu kadar üzülüyoruz hayatta yaşarken? Neden sıkıntılar duyuyoruz, göremiyoruz? Aslında hepsi var içimizde. Yani bazen neden daralıyor, her şey kötüymüş gibi geliyor hepimize. Öyle görüyoruz, iyi bir insan ama bazen onu kötü görebiliyoruz. İyi bir şey ama bazen kötü gözüküyor bazı. Şimdi o bir gün çok mühimdir. Yani kendimiz yapıyoruz. Tabii şimdi. kendi ruh hali çok mühimdir bu laf. Şimdi bir <gülüyor> günlük ruh hali var insanlarda. Bir de <gülüyor> asıl temelde olan bir ruh hali vardır. <gülüyor> Ama bakın bir şeye canınız sıkılmıştır. kalmıştır. Bana daha başka türlü söylerse o bölgesiz sıkar. Ya da başka bir tepkisiniz O siz sıkar. Eğer bakın büyük e, asıl kendi gönlünüzdeki ruh haletine gelince, o mühim, o günlük falsiyeti bırakın. Oradaki hava sizi eğer sıkmışsa, sızıkmışsa sizin değildir, oraya yanaşmayın, gitmeyin. gitmeyin oraya. Ya gönlünüz açıldığı yere gelin. Hı. Burada mesela muzki var, şiiri var, hepsi yakaladıklar. Erkek kadın ayrı ayrı değil, bir, bir aradayız, fark etmeyiz. Diyebilirsiniz ki hep ay, ana, aynı ananın, aynı aynı bahanefullükler Adem'le gelmiyor, gelmiyor Biz onu için hiç fark etmeyiz. Ama dilinde koyduğu bir şey vardır. Biraz ayrı onda ama, onda ama ederiz. Ama diğer tarafta hiçbir bilmeceye daha beyne esas sizde nunca zımda hiçbir hiç şey fark etmeyiz. O bizim aynı anne babadan yerlerimizden <gülüyor> demedir. Ama İslam'ın koyduğu bir şart vardır. O nere de elde ederiz. Ümit Hanım'dan bakın yan yana oturuyor, erkek yan yana oturuyor. Bu başka. Ama hep bir yerdeyiz. Zevkler vardır. Kimisi şarkı duydu mu şeytan ooo bir kıyafet kapıraka çarparlar. Tabii ki siz bir şarkı duysanız oturuyoruz. Dinlersin o, o şarttan bir zevk alırsınız. E, demek ki Onlarla farkınız var. Evde gittiğin zaman oradan mesut olamazsınız. Oradan sıkılırsa kaçarsınız. O da buraya geldi de buradan kaçar. Buradan doğru şeylerle kaçarlar. Hmm. Öyle mi? Niye bu kadar çeşitli zevkler ayrı ayrı? Allah'a varan yol çok. Binlerce, milyonlarca yol var Allah'a varan. Birinden birine kendinize yolu yol, yol, bulursunuz. Eşrebine göre? Şöyle bir şey olmuştu Bundan bir 8-9 senedir evvel bir hanım gelmişti yurt dışından. Bu hanım bir zamanlar bir şey Efendi'yi çok sevmiş, yurt dışında yaşıyor, yabancı. Onu görmek istemiş. E, tesadüf oldu herhalde, Esin Çelebi'de benden rica ettim. Biz hanımı oraya götürdük. Ondan sonra işte, sema ediyorlar ama merdine değilim, sema ediyorlar etiver falan yapıldı. Yani, hanımların olduğu yer o kadar şey kalmış ki hani böyle avanlar. Mesela ben ilk defa gitmiştim o zaman. Çok şaşırmıştım. Çünkü yani bizim ortamımızda hani bizim memleketimde benim gördüğüm kadarıyla hani hanımlar çok kıymetli. Yani hanımlar için şeyler öğretilmeye çalışılır. Erkeklerle onlar da aynıdır, eşittir olarak. Ondan sonra orada mesela çok avan kalmışlar. Hiçbir şey. Yani davranışları da aynı şekilde misafir ağırlayışları, davranışları böyle e, oraya ait olmadığınızı hissediyorsunuz zaten. Evet. Yani e, sonra e, mesela sorular var ne derken nasıl buldun falan dediler. Ben bir abi dedim yani zikirler çok güzel tabii ama dedim hani hanımlar çok fena, oturun muyorlarım hani zikir ediyor, ediliyor aşağıda mesela siz oraya e, kendinizi veremiyorsunuz. Evet. Havayı nereden bulsun, onası da tabii. biliyorsunuz dedeciğim. Olsun, onların daha iyi. Vallahi. Yani iyi mi? Bazıları da... Yani çocuklar çok önemli dedim Şöyle söyledi, daha iyi dedin. Yukarıda kayıyorlar Hanımları yetiştirmiyorlar. Yani sadece fikirlerde bulunuyorlar. Öyle ki. de öyle, Osmanlı dönemindeki yani, Halbuki Hazreti Mevlana kadın için sen hak mı olursun derdi. Yaratılan değil, yaratan demişti. Ama zikrette kadınlar dayanamaz dedim. Yani o çok hoş bir... Yani zikre evet. hanımların dayanması pek mümkün değil. Evet, Bayılara çok mümkün değil. Evet. O bir yerde kalır. Evet. Nefesi yetmez. Evet. Biraz Çabuk değişik da edersin. Ara. Kendi ara tek kadar. Otaya kalsa giremez. Yani biraz Cık. değişik ama edersin. Bekleyemezsen ama sonra yorulursun. Dışarıda onu seyrederken bile büyük bir şikayet bir şey var. Yani, bir türlü şeyi çıkaramazsınız. 16. mesela biz bunu öyle A. görmüyoruz. Bizim böyle görmeyiz değil mi? Camide sohbet ettiler. Sıcıklar var. Laz onlar çay. Bunu yapması. şey ne? Bir kitapta okumuştum ben. Bir kitapta okumuştum da bir kitap da anlatmışsın diye bir şey. ee, şeyden bahsedeyim. İlk çağlarda yani çok eskiden, yani, insanlar daha bir yerleşik bir zamanda de değilken yani. hani böyle bir daha küçük kavimler halinde genelde hani o zaman belki çok fazla kavram <gülüyor> kavramı ön planlı değilmiş ama <gülüyor> insanların kendince yarattıkları bir takım dinler varmış yani hani kabile büyücülerin dinler yani, ya da din adamların şey, o zamanlarda bu tip kavimlerde <gülüyor> bu işleri kadınların yaptığı, ama daha sonrasında yerleşik düzene geçince hani <gülüyor> avlanmak ya da bir takım şeylerden erkek hani, ayrı kalınca bu da bir güç olduğu için bunu da kadınların elinden alıp hani daha böyle bir erkek tekeline sokulundan bahsediliyordu yani bir öyle bahsediyordu mesela, bu konuda kadınların gitgide zayıflatıldığı hani eskiden çok daha ön plandayken bu tip din konularında ya da işte doğa, işte bu bütünlük konularında kadınlar daha ön planlıyken evet. onların bilerek geri çekildiği ve bu gücü de erkeklere aktarıldığından bahsediliyordu. Böyle bir yaklaşım oh yani da olur mu dedi? Yani olağın ilgisi var mı? Çok mantıklı İlk iktidahi kavimler, ilk iktidahi nizan yani. Kadının bu konuda, çok yetkilisim şey bahsettiği yerine. Kadınla erkek şey aynı işi şey görüldü. Şey ama böyle bir <gülüyor> şey. Ama zamanında biraz daha insan etti ya. Kadın kendisi çekti. Din Daha ziyade kılmak işleri. Daha kendine kadar değil. Yönlendirmede var mıydı nereden böyle bahsedildiği her zaman yani politika gibi işte ne gibi gerçekten bu kalmış Mesela şarkı harcığı, acısı, şarkı kadar sevinç kimlerin acaba şarkı arkadaşlarımız. Bizim olayımız 2 sene. Çocuk diyeceksin ak başına bile. yolda görürük köşeye kesin hep ben kendi böyle bu evet. evet. yani, evet. böyle öyle ciddi öyle ciddi böyle şey yapma. Öyle ki çocuk korku eşini ayağı bile gide şeyde. Köşlepe kesiyor. Hayatı açla hayatı ayırmıyorum ben. ben o zaman ona yardım Kadında yani böyle sosyal işleri kadın çok yapıyor. Işte, Eki eee <Professors werke> Tamamdır soruluyor. Vereceğiz. Bizim sanıklar hakikatenlik yere yapılmış şey. Bak şey bir de 13 bekledim. İndi bozuktan mı? Tamam. 15 şey içer. 5 eder. Daha kolay işler. Şey peşine de kanepetçi de geldi. Şimdi ekonomik çözüm. Gelmem lazım. Gelince şimdi olacak? Ben de keşke botla süreci yaşayışken ya aslında önüme kadar olacaktı. Şimdi aslında şimdi de dedi ki kendi dosyasına vermişler. Dosyasına vermişler. Ama biz kimse dosyasına verdik. Bana dedi seneye. Şeyi koydu. Ben de sanki işe falan hemşehrilerin hemşehrilerin tıkanıyor. şöyle bir şey var efendim. Yani, Tabakın biraz düşündüğünde de, de kolaya kaçmış yani. Işitlerin nemesini tam yani, lazım. Aslında özür yani, yani, Duyarlılığı evet. ona çok bir şeyleri kapısından çok kaçırılacaklar. Yani, yani, şey Duyar da duyalık hakim değil yani, bana. Koyla hakim ve temşehriler. Teket hemşehriler Yok. Bana benim gördüm dostum ama. Sevgi var. Evet şöyle. Konuşmayı <gülüyor> <şeyden> birbirine. <başlayalım. gülüyor> <gülüyor> iki. A, iki. Mesela, iki. Iki. Iki. Iki. Yapacağı şey daha başladı. Iki var. Hastayı anlayacağız. kadın hemşeği iğne daha başladı. Erkek hak diye şey yapıyor. Daha Allah'ın çizdiği yola daha yakın. Ben de nefsi biraz dedim Ne ona. Neyse bu.